İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumunda sunulan Türkiye'de su kalitesine dair rapora göre sularımızda tespit edilen 49 mikro kirleticinin 33'ünün pestisitlerden oluştuğu ortaya çıktı. Bilimsel çevrelerce her geçen gün bu zehirlerin zararlarına dikkat çekilerek kentlerde kullanımına yönelik yeni araştırmalar yayınlanıyor. Zehirsiz Sofralar Platformu ve bu dilekçeyi imzalayan yurttaşlar olarak üreme sistemimiz başta olmak üzere Tüm hormonal sistemimize zarar veren kromozom bozukluklarına ve çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan canlılara verdiği zararla biyolojik çeşitlilik kaybını tetikleyen ekosistemi tahrip eden pestisitler ve aynı etken maddeye sahip biyosidal ürünlerin yerine zehirsiz alternatiflerin kullanılmasını ve belediyelerimizden zehirsiz kentlere doğru kararlı bir adım atacaklarına dair taahhütte bulunmalarını talep ediyoruz. Belediye olarak zehirleri kademeli olarak azaltarak ekolojik ve doğa dostu alternatiflere geçeceğinize, bu kapsamda katılımcı bir stratejik eylem planı hazırlayacağınıza ve bu konuya gelecek dönem seçimlerini de vaatleriniz arasında yer vereceğinize dair bir taahhütte bulunabilir. Öncü belediyeler arasında yer alabilirsiniz denmiş kampanyada ayrıca geçen hafta yayınlanan güncellemede özellikle anne karnından başlamak üzere Bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında bu kimyasallara maruz kalındığında ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açacağının altı çiziliyor. Evet, zehirsiz kentlere doğru kampanya change.org/zehirsizkentler adresinde. Ulaşım küresel düzeyde karbon emisyonlarının 5'te 1'inden sorumlu. İklim kriziyle mücadele kapsamında net sıfır karbon emisyonu düzeyine erişebilmek için ulaşımda karbon Emisyonlarının azaltılması, karayolu ulaşımında da elektrikli araçların teşvik edilmesi gerekiyor. Bunun için elektrikli araçlara uygulanan verginin düşürülmesini ve elektrikli araçların şarj edilebilmesi için şehirlerde belirli noktaları yenilenebilir enerji şarj istasyonları kurulmasını talep ediyor Zeynep Yöntem. Ve bunun için Change.org Taksim elektrikli araç ve şarj istasyonu adresinde kampanya başlatmış şöyle diyor. Bilimsel çalışmalar iklim değişikliğine karbondioksit gazı emisyonu artışının neden olduğunu gösteriyor. Elektrikli araçlar çevreye duyarlı bir alternatif. Bireysel olarak elektrikli araç sahibi olmak için ödenmesi gereken vergiler bu kadar yüksek olmamalı. Maliye Bakanlığı elektrikli araçlar için belirlenen vergiyi düşürsün. Elektrikli araçların şarj ihtiyacını ise çevreye zararlı ve karbon emisyonlarından sorumlu, olan santrallerden yani yine fosil yakıtlardan sağlamak yerine iklim dostu ulaşım hedefiyle bunları yenilenebilir enerjiden karşılamak lazım. Bu tezatı ortadan kaldırmak için şarj ünitelerine gereken enerjinin yenilenebilir enerjilerle sağlanması gerekiyor denmiş. Kampanya ise change.org/taksim elektrikli araç ve şarj istasyonu adresinde devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi iklim kriziyle mücadelede hem ülkemizdeki hem de dünyadaki üniversitelere öncülük etsin karbon nötr olsun talebiyle bir kampanya başlatılmış. Change.org Taksim karbon nötr Bahçeşehir adresindeki kampanyada Çağla İrem Taşkın şöyle diyor. Üniversitemiz iklim kriziyle ilgili toplantılara katılarak ve bu konuyu ders müfredatına ekleyerek iklim kriziyle mücadelede öncü olan bir üniversite oldu. Ancak... Şimdi bir adım öteye gitme zamanı, üniversitemizin yönetimine çağrımız, bilimin ışığında eğitim veren bir kurum olarak bilimin gerektirdiklerini acilen yerine getirin. Net sıfır emisyon düzeyine ulaşma hedefiyle karbon nötr ve yaşanabilir bir gelecek için bir eylem planı oluşturmanızı ve hayata geçirmenizi talep ediyoruz demiş İrem bu kampanyasında Change.org Taksim karbon nötr bahçeşehir adresinde. İstanbul Ümraniye'de 2381 Ada 2 parselde bulunan Hekimbaşı Devlet Ormanı içerisinde büyük bir alanda ağaç kesimi yapıldığı tespit edildi. 100 bin metrekare alanda ağaç kesimi uydu fotoğraflarından da net bir şekilde görülebiliyor. Change.org Taksim Hekimbaşı Ormanı adresinde bu alanda yapılan faaliyetler Orman Bölge Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde mi? Ağaç kesimi hangi amaçla yapılmakta? Bu alanda bir yapılaşmaya izin verilecek mi? Ümraniye Belediyesi bu alanda yapılan ağaç ile ilgili bilgi sahibi ise gerekli cezai işlem uygulanmış mı sorularına yanıt arıyor. Bulut Can Okuyucu Change.org Taksim Hekimbaşı Ormanı adresinde. Ben Uygar Esmi, Change.org özel programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar Sizlere sağlıklı bir çevrede,